Süslere, hoşkukulara ve kadınlara düştüler. Hz. İsa aleyhisselam şöyle der. Sizler dünyayı ilahlaştırırsanız o da sizi köleleştirir. Hazinelerinizi onu zayi etmeyecek olan Allahu u Teala'nın katında biriktiriniz. Dünya için hazine biriktiren kişi onun başına bir afet gelmesinden korkarsınız. Allah Celle Celaluhu katında hazine biriktiren kişi ise asla o hazineye bir afet geleceğini düşünmez. Yine Hazreti İsa Aleyhisselam şöyle buyurur. Ey havariler topluluğu! Ben dünyayı sizler için yüzüstü yere vurdum. Benden sonra onu tekrar canlandırmayın. Dünyanın kötülüklerinden biri orada Allahu Teala'ya isyan edilmesidir.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 Kadınlara gelince namaz ve oruca devam etmek suretiyle onlardan kaçın. Dünyayı isteyenler ve dünya tarafından istenenler vardır. Ahirete talip olan kişiyi dünya ister ve peşinden koşar ki kendisi üzerindeki rızkını tamamlasın. Dünyaya talip olanı da ahiret ister. Ta ki ölüm gelip de onu boynundan yakalayıncaya kadar.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 Zira Süleyman'a verilen bu satanat geçici, amel defterine yazılan tesbih ise bakidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Mal biriktirip onun çokluğuyla övünme hırsı size aldattı. İnsanoğlu malım malım der. Ey insan oğlu! Acaba yiyip tükettiğinden ve giyip eskittiğinden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 Uzaktan gözüne bir çadır inişir. Çadırın yanına varır ve içinde bir kadın bulunduğunu görünce oraya girmek istemez. Nihayet dağda bir mağara bulur. İçine girer fakat mağarada bir aslan bulunmaktadır. Elini aslanın üzerine koyar ve şöyle der. Allah'ım her canlıya sığınacak bir yuva bahşettin. Fakat bana bir sığınak lütfetmedin. Bunun üzerine Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ona şöyle vahyetti. Senin sığınağın benim rahmetimin karar karargahıdır. Kıyamet günü seni kendi ellerimle yarattığım yüz ile evlendireceğim. Düğününde 4000 yıl ziyafet vereceğim. Onun her bir günü dünyanın ömür kadarıdır. Sonra emir vereceğim bir münadi dünyadaki zahitler nerede?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 ''Dünyaya buğz edin, allah Teala da sizi sevsin.'' Ebu Derdar radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. ''Eğer benim bildiklerimi bilseydiniz, başınızı alıp yüksek dağlara çıkar, Allah'ın yazlarda bulunur ve kendi halinize ağlardınız. Mallarınızın başına bir bekçi bırakmadan ve bir daha dönmemek üzere zaruri ihtiyacınız dışındaki bütün mallarınızı terk ederdiniz.''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 O kişi dünyaya muhabbet beslediği sürece ben onu bağışlamam. Hz. Ali Kerramallahu ve çehe şöyle der. Şu altı hasret kimde bir araya gelirse cennet için isteyecek bir şey ve cehennemden kaçınacak bir şey bırakmamış olur. Allah-u Teala'yı tanıyıp emirlerine itaat etmek, şeytanı tanıyıp ona karşı çıkmak,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 Eğer dünya kalbinizde yer etmemiş olsaydı ondan bu kadar söz etmezdiniz. İyi bilin ki bir şeyi çok seven onu çokça zikreder. İbrahim bin Ethem radiyallahu anha nasılsın diye soranlar. Şöyle ver. Yamadık dünyamıza bölerek dinimizden. Nihayet dünyada gitti din de gitti elimizden.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 oturmak için içine girince evi başına çökü verir Diğer bir şiirde şöyle der. Diyelim ki dünya sana bir bağış olarak verildi. Bunun akıbeti de yok olmak değil mi? Senin dünyalığın sadece bir gölgeden ibarettir. Seni birazcık gölgelendirir, nihayetinde gidecektir. Lokman aleyhisselam oğluna şöyle der. Yavrucuğum, Ahiretin karşılığında dünyanı sat. Böylelikle her ikisini de kazanmış olursun. Sakın dünyan karşılığında ahiretini satma. Bu takdirde hem dünyada hem de ahirette zarar edenlerden olursun. Mutarrif bin Abdullah radiyallahu anh şöyledir. Kralların şaşalı hayatlarına ve parlak giyimlerine bakma. Asıl onların çabucak göçüp gidişlerine...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 Dünyada helalinden kazanılan malın hesabı, haramın cezası ve şüpheli olanlardan dolayı da azarlanma vardır. Aynı soru kendisine yine sorulduğunda der ki, cevabı uzun mu yoksa kısa mı olsun? Kısa olsun dediler. Hz. Ali Kerramallahu veçe şöyle buyurdu. Dünyanın helali için hesap, haramı için de azap vardır.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 Eğer dünya her şeyiyle birlikte helal olarak ve ahirette hesap sorulmamak üzere bana verilseydi, bir kimsenin elbisesine bulaşmasın diye önüne çıkan neşten tiksinip kaçındığı gibi ben de kaçınırdım. Nakledildiğine göre Hz. Ömer radiyallahu anh Şam'a geldiği vakit Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radiyallahu anh kendisini sadece bir iple yurarlanmış ile karşılamıştı. Selam verip hatırını sorduktan sonra Ebu Ubeyde'nin evine gitti. Evde kılıç, kalkan ve binek takımlarından başka bir şey göremedi. Ömer radiyallahu anh Ebu Ubeyde'ye dedi ki biraz mal edinseydin. Ebu Ubeyde radiyallahu anh şöyle cevap verdi. Bu durum hakkımızda söz söylenmesine sebep olmuş. Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh şöyle der. Dünyadan bedenin için, ahiretten de kalbin için am. Hasene Basri radıyallahu anh şöyle der. Vallahi İsrail oğulları dünyaya bağlılıkları sebebiyle önceleri Allahu Teala'ya ibadet ediyorlarken sonradan putlara tapmaya başladılar. Vek radıyallahu anh şöyle der. Bir kitapta şunları okudum.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 Diniyle ilgili bir musibet başına geldiğinde sevinir fakat dünyevi işleriyle ilgili bir musibete uğradığında feryadı basar. Hasan-ı Basri radiyallahu anh Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh'a yazdığı mektupta şöyle der. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Sanki sen ölümlü olup ölen son kişisin. Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh ona şöyle cevap verdi.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 Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi bu hal üzere bırakmaz. Başımıza ne türlü bir azap ineceğini ah bir bile bilseydim. Ebu Hazım radiyallahu anh şöyle der. Azıcık dünyalık insanı fazlasıyla ahiret amelinden alıkoyar. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle der. Dünyaya önem vermeyiniz. Vallahi dünya ancak kendisine önem vermeyenlere yaramıştır.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 Bişrâhî radıyallahu anh derler ki, falan kişi öldü. Bişrâhî radıyallahu anh dünyalık biriktirdi, ahirete göçüp gitti. Kendine çok yazık etti buyurdu. Ama o kişi şöyle şöyle iyilikler de yapardı buyurdular. Bişrâhî radıyallahu anh o adam dünyalık peşinde koşan biri olduğundan bu saydıklarınızın ona bir faydası olmaz buyurdu. Ariflerden biri şöyle der: